Sözün başında. Allah sizlere hayırlar bahşetsin. Zaten bütün gayret, bütün mücadele, hayrı elde etmek değil midir? Bir mümin, bir Müslüman ne için gayret gösterir? Allah'ın hayır dediğini elde edip, onun arkasında olmak, şer dediğinden yüz çevirip, onu hayatından çıkarmak. Dolayısıyla, bize böyle bir dua yapıldığı zaman, bize böyle güzel bir müjde verildiği zaman, böyle biri bizim hakkımızda, bir niyazda, bir temennide bulunduğu zaman, bizim çok sevinmemiz lazım. Ama ben, sevineceğiniz başka bir şey daha söyleyeceğim size. Allah sizin, Duanızı kabul etti. Biz hayır istedik. Allah hayır verdi elhamdülillah. Peki bunu ben sizi farklı bir iklime çekmek için mi söylüyorum? Böyle bir söz söylemeye hakkım var mı? Duanız kabul oldu deme gibi bir yetkim var mı? Yok. Nereden söylüyorum bunu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam söyledi de söylüyorum. Söz O'nundur. O söyler, biz de ancak O'nun söyledikleriyle hayatımıza yön vermeye çalışırız. O'nun söyledikleriyle anlamlanmaya çalışırız. O'nun söyledikleriyle hayatımıza, adımlarımıza ayar çekeriz. Çünkü O, söylenecek ve yapılacak en kamil şeyi söyledi, yaptı, gitti. O gitti, ama nebevi mirasını taptaze bir biçimde bizlere bıraktı. Ne diyor biliyor musunuz bir hadisinde? Duanızın nasıl kabul olduğunu buradan anlayacağız. Deylemide geçen bir hadis. Allah bir mümine, bir Müslümana hayır dilerse, dikkat buyurun, onun kalbine ashabımın sevgisini koyar. Koymuş mu kalbinize? E koymuş ki buradasınız. Siz buraya benim çatlak sesimi duymaya gelmediniz. Ben biliyorum siz neye geliyorsunuz. Siz buraya ashabın iklimine girmek için geliyorsunuz. Ne kadar yansıtıyoruz, ne kadar bunu anlıyoruz, ne kadar anlatıyoruz o ayrı bir mesele. Ama ben buraya sizi getiren şeyin bu olduğuna inanıyorum. Hal böyle olunca onun sevdası, onun sevgisi hepimizin ayağına fer oluyor, diline ferman oluyor, derde derman oluyor. Bizi cumartesi geceleri bakın burada topluyor. Bizi burada toplayan... O'nun ashabının sevgisi ve sevdası. Dolayısıyla hayrı elde ettiğimizin müjdesini de veren Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O halde ben bir dua edeyim siz buna daha da gönülden amin deyin. Allah sonuna kadar bizi o sevdadan ayırmasın. Sonuna kadar o sevgiyle bizi yaşasın ashabı kiramdan, selefi salihinden, alimlerimizden, salihlerimizden bizleri istifade edebilecek hayatların sahibi kılsın. Rabbim inşallah hepimize böyle bir hayat, böyle bir kamet nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, geçen ders neden ehli dersleri dedik? İşin gerekçesini anlamaya çalıştık. Bu işte... Özellikle dinin intikal ve muhafazası meselesinde Ehli Beyt'in fonksiyonunu artık anlatabildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştık. Siz de anlayabildiğiniz kadarıyla anladınız. Dersin sonunda o madde saydım sizlere. Hatırladınız mı bilmem. O 10 madde neden Ehli Beyt derslerinin asli gerekçeleriydi. Onuncu maddemiz neydi? Hakkı ile sevip Yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini ise mücadele edinmek için. Neden Ehli Beyt Mektebi dersleri? Onların on tane cevabı vardı, onuncu cevapta da buydu. Yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini de mücadele edinmek için. Şimdi onuncu maddeydi bu ama... İnanın ki o gerekçeler içerisinde elbette ki hepsi mühimdi. Mühim olduğu için zaten onlar maddelerin içerisindeydi. Bu 10. maddedeki bir ifade işin ehemmiyetinin ne oranda olduğunu anlayabileceğimiz en temel de mesaj olacak. Nedir o mesele? Sevgidir. Sevgi bu varlığın eğer tohumuysa, muhabbetsiz olmayacaksa, olmuyorsa, ehli de bizim dinimizden bir mesele ise, o halde sevgi meselesinin üzerinde çok ciddi durmamız lazım. Bir Müslüman için Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı sevmek heyecanın ya da hissiyatın bir konusu mudur? Hayır. Vefanın bir gereği midir sadece? Hayır. Onun bize yaptıklarına karşılık olarak, ümmet olarak ortaya koyduğumuz bir adımın sebebi midir, neticesi midir? Hayır. Belki bunlar etkilidir ama bunların ötesinde bir şey var ki bugünün insanı olarak bunu anlayıp üzerinde durmamız lazım. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı sevmek imanın bir konusudur. İlk derste bir şey söyledim size hatırlayın. Ebu Said El-Hudri Efendimiz'i bize tarif ederken ne diyordu? Bir genç kız kadar utangaçlı diyor. Allah aşkına içinizden biri çok sevdiğiniz birinizin birinin karşısına geçse Beni seviyor musun sorusunu utanmadan sorabilir mi? Sorabilir mi insan bu soruyu? Ancak hanımı beyine beyi hanımına sorabilir. Başka bir insana beni seviyor musun sorusunu sormak makul bir soru da değil. Ama bu soruyu biz biliyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Selam bir birçoklarına sormuştur. Birçoklarından da cevap alma adına onları zorlamıştır. Hani hatırlayın defaatle anlatmışımdır o örneği size yine yeri geldiği için anlatacağım. Hazreti Ömer'le Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam yan yana yürüyorlar Medine sokaklarında. Bir aralık Efendimiz Hazreti Ömer'in elini tutuyor el ele yürüyorlar. Öyle heyecanlanıyor ki Hazreti Ömer o tablodan. Elini tuttuğu için efendimiz adeta kalbi duracakmış gibi bir heyecanla ya Resulallah vallahi seni çok seviyorum demiş. Efendimiz şöyle eğilmiş Hazreti Ömer'e beni annenden ve babandan daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah beni ehlinden ve evladından daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah beni malından ve servetinden daha mı çok seviyorsun evet ya Resulallah beni canından ve nefsinden daha mı çok seviyorsun hayır ya Resulallah Ömer bu Ömer söz söylerken altı doludur Ömer'in söylediği sözlerin onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer hakkında şunu diyecektir Ömer'in dilinin üzerinde meleğin dili vardır başka bir hadis Ömer konuşan değil konuşturulandır onun için bizim hadis kitaplarımızda muvaffakatı Ömer diye bir bahis var Ömer'in Muafık olduğu işler yani Ömer Hazreti Ömer radıyallahu anhu Ömer dememe bakmayın yüreğimden içimden ben çok şey söylerim onlara ama dilim bazen yansıtmaz o bazen Kur'an'dan önce Kur'anca konuşmuştur defaatle konuştuğu için Ömer'in muafakat ettiği işler olarak hadis kitapları içerisinde buna ait bahisler açılmıştır Orada da gereğini söyleyecek var olanı söyleyecek. Nefsimden ve canımdan daha çok sevmiyorum deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elini bıraktı olmadı Ömer. Eğer ben sana nefsinden ve canından daha sevgili olmazsam gerçek manada iman etmiş olamazsın. Sözü anlıyor musunuz? İman meselesi olduğu için efendimiz duymak istiyor. Yoksa bu bir nostalji değil dostlar. Siz bakmayın bugünün dünyasında biz bu meseleyi tam olarak anlayamıyoruz. Bakın modern insan olarak ne hale geldik. Herkesi kalbimizle seviyoruz. Mesela Allah Resulü olunca aklımızla seviyoruz. Akılla insan sevilir mi? Sevginin merkezi kalptir. Kalpten ancak sevebilir kalpten akıldan sevdiğimiz için de birçok şeyi sorguluyoruz asıl söyleyeceğim şey bu değil ama buna ait bir şey söyleyeceğim Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden önceki ümmetlerin içerisinde bir adam vardı bir gün yük yüklediği sığırına zulmetti. Dövmeye başladı sığırı affedersiniz bir müddet sonra sığır dile geldi konuştu dedi ki ben bunun için yaratılmadım. Şimdi sığır konuştu sözünü duyunca sahabe de şöyle bir yapmıştır herhalde ki yaptığına dair efendimizin sözünü söyleyeceğim şimdi onlar bir tepki gösterince efendimiz diyor ki ne oldu? İnanmadınız mı Sığır'ın konuştuğuna ben inandım konuştuğuna Ebu Bekir ve Ömer de inandılar burada olmamalarına rağmen. Sözü anladınız mı? Size sıradan biri söyler Sığır konuştu ister inanın ister inanmayın. Ama peygamber dediyse eğer tavır Ebu Bekir'in ve Ömer'in tavrıdır görmemişlerdir. Duymamışlardır ama bu sözün sahibi Allah Resulü müdür sadak da ya Resulallah söz budur tepki budur bunu insana akıl söylettiremez akıl buna müsaade etmez çünkü muhakeme dediğimiz şey alır tartar mantığına uymaz şu olur bu olur getirir götürür aklı tam teskin olmadığı için de Orada bu sözün gereğini yerine getirmez. Ama yürekten inanıyorsa sevmişse gerçekten sevmişse o inanır. O onun aksine bir şey söylemez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yürekten bir sevgi istiyor. Niçin? Çünkü onu sevmek imanın bir gereğidir de onun için. Hazreti Ömer'e de onu söylüyor ne yapıyor Hazreti Ömer o anda bir şey yapmıyor oğlu Abdullah İbni Ömer bize rivayet ediyor geldi diyor oturdu evde evin eşiğinde başını ellerinin arasına aldı düşündü düşündü sonra birden ayağa kalktı koşa koşa huzuru nebiye vardı Efendimizin tam karşısına durdu. Ya Resulallah vallahi seni nefsimden ve canımdan daha çok seviyorum dedi. Allah Resulü dedi ki elene ya Ömer elen. İşte şimdi oldu. Şimdi kamil iman oldu. Bunu söylettirene kadar bakın Efendimiz Ömer'in arkasındadır. Başka onlarca sahabiye aynı şey yapmıştır. Beni seviyor musun diye sormuş cevabını almış cevabını da tam kamil bir biçimde alana kadar da o insanlara bu işin gereğini öğretmiştir. Neden Allah söylüyor da onun için delil mi istiyorsunuz açın okuyun Tevbe suresinin 24. ayetini açın okuyun Ali İmran suresinin 31. ayetini. Açın okuyun ahsap suresinin altıncı ayetini ve daha neler neler aklıma gelenler bunlar. Bu ayetlerde Rabbimiz sevginin iman meselesi olduğunu söylüyor. Onu sevmenin Allah emri olduğunu söylüyor. O sevinmeden gerçek manada imanın ortaya çıkmayacağını söylüyor. İmanın gereğinin onu gerçek manada sevmekten geçtiğini söylüyor. Neden? Medeni var. Seven örnek alır da onun için. Budur. Sevmeseniz niye örnek alasınız? Usvetun hasene. Hayatın her alanında ve her anında tartışılmaz örnek. Sevmeseniz... İbadet sahasına hasredersiniz efendimiz aleyhissalatü vesselamın dediklerini yaptıklarını o kadarla sınırlandırırsınız. Ama sahabe böyle mi? Hayır. Sahabedeki aşkın ve muhabbetin sınırlarını ben size anlatıyordum bazen aklın sınırlarını zorluyor. Zaten muhabbet aklı zorlar zaten zorlar bunun bir ölçüsü yok ki bazen zorlar. Ama sahabenin kesinlikle inandığı ve ölçüyü kaçırmadığı bir ilke var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı söylerken bile ben titriyorum siz de titriyeceksiniz. Allah gibi sevmediler hiçbir zaman. Ya ne? Allah için sevdiler. Bir mümin beşeri Allah gibi sever mi aşağı? Böyle bir şey mümkün müdür sahabenin sevgisinin sınırları çok ileri seviyedeydi gerçekten ama hiçbir zaman onlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Allah'a ait bir noktada görmediler bir noktaya da çıkarmadılar. Çok iyi bunu bilerek anlayarak yürüdüler hayatları ve mirasları bunun en açık örneğidir. Demek sevgi meselesi doğru bir biçimde ortada olsa örnek olma ve örnek alma meselesi halledilmiş olacak. Sevgi meselesi tam anlamıyla ortaya çıkmadığı için bakın hayatlarımızda örnek olma ve örnek alma noktasında sıkıntılarımız var. Hepinizin çocukları var olmayanlar da olacaklar. Çocukları olanlara bir soru soracağım hiç çocuklarınız size benim babam tam sahabe gibi bir adam dedi mi böyle sözler duymuyoruz biz çocuklarımız annelerine sorulduğu zaman benim annem tam da Hazreti Hatice gibi yok peki biz mi çocuklarımızdan şikayet edelim çocuklarımız mı bizden şikayet etsin Sorumlusu kim acaba demeyen onlar mı dedirtemeyen bizler mi örnek olma noktasında problemimiz mi var ki demediler. Arkadaşlarınızdan sizin söylediğiniz size söylenen böyle bir söz duydunuz mu öyle bir dostum var ki musab gibi aynen zor işlerin adamı. Ne güzel değil mi? Allah o dostlarımızın sayısını çoğalsın. Ama Musab Medine'ye geldiği zaman Efendimiz kardeş kılınma hadisesinde ensar muhaciri birbiriyle kardeş kılarken Musab'ı arkamızdaki daha kardeş kılmıştı. Ebu Eyyub el Ensari'ye. O öyle bir kardeşin eline elini vermişti ki. O ikisi kardeşlik adına inanılmaz bir destan yazmış. İkisi de bu manada birbirinden memnun olmuş. Belki de ikisi bu manada birbirini gerçekten dillere destan olabilecek kametlerin ve hayatların sahibi etmişlerdi. Yok mu böyle kardeşiniz? Suç aramayın. Niye öyle birine kardeş olamadınız? Onun sorusunu kendinize sorun. Allah aşkına biz hep sahabeyi anlatacağız. Son nefese kadar da anlatacağız. En başta söyledik. Ama hep anlatacak mıyız? Çıkmayacak mı içimizden? Burada söylenenleri hayatında dirilten. Evet işte şöyle olur. Bu çağda da seha kahramanı olur. Abdurrahman İbni Af gibi. Talha olur çağın Akasya ağacı gibi neyi varsa Allah yolunda feda eden yiğitler olur. Olabileceğinin yollarını olabileceğinin imkanlarını gösterecekler çıkmayacak mı? Benim ümidim var çıkacak inşallah. İnşallah. Çıkacak Allah bizleri de onların içinden eylesin inşallah. Çıkması için olmamız için... Sevgi şarttır çocuklarınıza bakın kimi seviyorlarsa hayatları onların hayatlarıdır sevgidir bu işin başka yolu yok televizyonda birini görüyor hayran oluyor bir bakıyorsunuz onun gibi konuşuyor onun söylediği sözleri normal hayatında konuşmaya kullanmaya başlıyor. Kime yüreğinde yer açıyorsa diline de hayatına da ona ait izler düşüyor. E madem öyle yüreklerimize sevgi adına dolduracağımız isimler belli. Biz bu manada kendi hayatlarımıza bir ayar çekebilirsek var ya çocuklarımız da bizden alacaklarını alacaklar. Hele çocuklarımız bir görseler Kitaptan değil de Hamza'yı bizden görseler. Kitaptan değil de Zübeyirli'yi bizden görseler. Kitaptan değil de Nesibe'yi bizden görseler. Neyi anlatacağız? Anlatmaya gerek yok. Söylenen söylenmiştir artık. Örneklik ortaya çıkmıştır. Bizim olabilmemiz için de delicesine onlara aşık olmamız şart. Seversek eğer onlarla beraber oluruz seversek eğer onların yolunda oluruz böyle olması için işte ısrar ve tekrarla Efendimiz aleyhissalatü vesselam sevgi meselesini gündeme getiriyor ve bunu bir iman meselesi olarak sahabeye takdim ediyor onların bu manada seviye kazanmaları için elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Meselenin efendimiz ve sahabe boyutundaki hakikati böyle peki gelin asıl konumuza ehli beyti sevmek heyecanın ve hissiyatın değil değil mi konusu efendimize bir vefa gereği de değil sadece o da değil efendimizin bizden risalet davasının hizmetine karşılık olarak istediği tek şey de değil onun ötesinde şeyler de var. Daha daha ötesi ne var? ehlibeyti beyti sevmek de Allah'ın bir emridir. ehlibeyti beyti sevmek de imanın bize yüklediği bir görevdir. ehlibeyti beyti sevmek de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kendine olan sevgisi gibi bizden istediği ve beklediği sevgidir. Delil mi? Geleceğiz delillere. Kur'an'da ehli beyt diye bir başlık açacağız. O ayetleri şakır şakır burada söyleyeceğiz ama ben sadece bugün burada size birkaç tane ayet söyleyeceğim asıl konuya havale edeceğim. Tathir ayeti açın okuyun göreceksiniz. Ahzab suresinin 33. ayeti şuura meveddet ayeti şura suresindeki meveddet ayeti açın okuyun göreceksiniz. Mübahale olayını aktaran Ali İmran suresindeki ilgili ayetler. Salavat ayeti Ahzab suresinde. Hepsi ehli beyt ile kuracağımız münasebete ait ilkeler söylüyor. Ehli beyt nedir biliyor musunuz? Namazlarımızdan bir parçadır. Salli ve barik dualarında biz ne okuyoruz Allah aşkına? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazın içerisine bile bu meseleyi dahil etmişse ehli beyt namazımızdan bir parça değil midir? Açın bir fıkıh kitabını salli ve barik dualarının okunmamasının ne demek olduğunu göreceksiniz. Bu öyle hissiyatla heyecanla olacak bir mesele değil gerçekten bir mühim bir meseledir. Zaten mühim bir mesele olmasa ne işimiz var bizim bu meseleyi bu manada ele alıp incelemeye? Dolayısıyla ehli beyti sevmek meselesi de imanın bir konusudur boynumuzun bir borcudur. Bu konuda ittifak halindeysek o halde ikinci sorumuzu soracağız. Neden sevmediğiniz sorusuna cevabımızı aldık. Allah emrettiği için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada bize emredip böyle taleplerde bulunduğu için. Nasıl sevmeliyiz asıl soracağımız soru bu ehli Beyti nasıl sevmeliyiz efendimiz aleyhissalatü vesselamı nasıl sevmeliyiz sorusunu sorduğumuzda cevap olarak ne aldık sahabe gibi Çünkü onların her biri bir sevgi kahramanıydı bu işin nasıl olduğunu hayatlarında gösteren bir rehberdi her biri bu iş nasıl olur onu bize gösterdiler. Aynı şekilde ehli beyt nasıl sevilir sorusunun cevabı da sahabe gibidir. Sahabe gerçekten sevmiş bu konuda da bize örneklik etmiştir. Ancak bunun öncesine de bir şey almamız lazım. Nedir? Sahabeye bu sevgiyi kim öğretti? Sözüyle değil. Hayatıyla kim öğretti? Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O halde sormamız gereken soru ne oldu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ehli beyti nasıl sevdi? Asıl soru bu olmalı. Çünkü Efendimizin sevgisi sahabenin sevgisini şekillendirdi. Sahabenin sevgisi de Ümmetin Ehli Beyt'e olacak olan sevgisinin şekillerini ve ilkelerini verdi. Demek ki biz sevgi konusunda üç ders yapacağız. Bu ders Hazreti Peygamber Ehli Beyt'i nasıl sevdi? Bir dahaki ders Ashab Ehli Beyt'i nasıl sevdi? Bir dahaki ders Ümmet Ehli Beyt'i nasıl sevdi? Geçen derste bir şeyler söyledim kardeşler haklı olarak anlayamadılar. Dediler ki dersten sonra hocam madem Ehli Beyt'i sevmemek nifaktır. Niçin sahabeden hem de sahabenin büyüklerinden Hazreti Ayşe anamız gibi Zübeyir bin Avvam gibi Talha İbni Ubeydullah gibi isimler Cemel'de Hazreti Ali'nin karşısına çıktılar. Çok doğru bir soru. Çok doğru ve gerçekten ele alınması gereken bir soru cevabı ne bir dahaki hafta ashab ehli beyti nasıl sevdi dersinde alacağız inşallah sevginin ne demek olduğunu anladığımız zaman bu meseleyi algılama noktasında da çok önemli şeyler yakalayacağız. O halde bugün bu dersimizde işleyeceğimiz konu ne? efendimiz aleyhissalatü vesselam ehli beyti nasıl sevdi? gelin o meseleyi bir anlamaya çalışalım öncesinde bununla da ilgili müstakil dersler yapacağız ama şimdi hep mukaddime olarak gittiğimizden dolayı ister istemez ihtiyacımız olanı kadarını söyleyip yolumuza devam edeceğiz Efendimizin dünyasında ehli kimdir sorusunu sorduğumuzda ehli sünnetin inancı çerçevesinde Cevap verdiğimiz zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özel manada ehli beyt genel manada ehli beyt diye iki tane kavram önümüze çıkacak. Ne demek genel manada ehli beyt? Şimdi Kur'an'ın ehli beyt ile alakalı ayetlerini okuduğumuz zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onlar hakkında söylediği sözleri hadisleri duyduğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Efendimiz ehli derken sadece Ali ve Fatma'nın çocuklarına demiyor. Ahzab süresindeki ilgili ayet analarımız içindir. Yani peygamber evinin hanımları içindir. Dolayısıyla onlar da onlar da ehli beyttendir. Sadaka hara, alması haram olanlar Ali'nin evlatları, Akil'in evlatları, Cafer'in evlatları Abbas'ın evlatları dört aile hadiste kesinlikle söylenen dört ailedir bunlar bunlar da Ehl-i Selmanı Selman-ı Faresi ehl, Selman Farisi. ehl değil mi ne dedi Efendimiz Selman bizdendir bizim Ehl-i dedi. Buna benzer bir sözü Abdullah İbni Selam içinde var Abdullah İbni Mesut içinde var Nere koyacağız bunları? Demek ki Efendimiz'in dünyasında genel anlamda bir ehli beyt var. Ancak geçen dersi hatırlayın dinin intikal ve muhafazası söz konusu olduğunda Ali'nin evlatları özel manada ehli Burada genel çerçevede ehli beyt bu özel manada ehli beyt bu bunu bir kere anlayalım. Efendimiz ehlibeyti Beyt'i nasıl sevdi sorusuna biz özel manada Ehli Beyt'ten örnekler vereceğiz. O halde örnekleri kimin üzerinden vereceğiz? Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Dört tane. Efendimiz onları cübbesinin altına aldı. Ali, Aba onlar. Efendimizle beraber sayı kaç oldu? Beş oldu cübbenin altındaki beş isim bunlar İşte özel manada ehli beyt de onlar şimdi biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın özel manada ehli beyt dediğimiz bu isimlere karşı muhabbetini sevgisini anlamaya çalışacağız ki sahabenin ehli beyte duyduğu sevginin temellerini doğru bir biçimde anlayabilelim Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Ali'yi nasıl sevdi? Hadi gelin çıkın bu işin içerisinden. Kolay mı bu meseleyi anlatmak? Onlarca örnek var. Ben özel olarak bir örnek anlatacağım size ki özellikle Şii dünyanın da Sünni dünyanın da anlamakta zorlandığı ve birbirlerine karşı bu işi biraz da tefrika malzemesine dönüştürüp Tartışma zeminine kaydırdıkları bir meseleyi de bu örnek vesilesiyle anlayabilelim. Nedir bu? Tarihçilerin hadis kitaplarımızın naklettiği Gadiri Hum hadisesidir. Hadiseyi başından alıp anlatacağım ki hem hadiseyi anlayalım hem de bu hadise üzerinden Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ali'ye karşı duyduğu muhabbeti sevgiyi anlayabilelim hicretin 10. yılı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Halid bin Velid'i Yemen'e göndermiş Halid'i biliyorsunuz kılıç adamıdır ama Efendimiz herhalde bir hakikati beyan etme adına bunu yapmış Halid'i yanındaki bir miktar askerle birlikte Yemen'e göndermiş ne için savaş için falan değil tebliğ davet Zekat memurluğu için Halid bin Velid gidiyor 3-4 ay çalışıyor çabalıyor bir şey yok Bera İbni Azib isimli sahabeyi gönderiyor efendimize ya Resulallah diyor Yemenlerden adam çıkmaz Bu adamların laf dinleyeceği yok 3-4 aydır ne yaptımsa bu adamları kazanamadım Adam çıkmaz sözü peygamber Aleyhisselatu vesselamın kabul edeceği bir söz değil. Ümit kesmek bu insan Müslüman olmaz demek yoktur bu onun hayatında bir tek örneği bile. Eğer olsaydı Ebu Cehil'den ümit keserdi. O değil miydi Ebu Cehil'e hidayet için bile dua eden Allah'ım iki Ömer'den birine kim onlar? Amr İbni Hişam Ebu Cehil. Ömer İbni Hattab Hazreti Ömer. Ümit kesmemiş. Bera ibn Azib bu haberi getirince hemen ey Ali gel demiş. Kaç yaşında Hazreti Ali o günler? 32-33 yaşlarında. O yaşta Hazreti Ali'yi bakın gençliğinin zirvesinde o yaşta Yemen'e gönderiyor. Gerekçesi ne? Hem tebliğ ve davet edecek orada hem zekat memurluğu yapacak hem de orada kadı olacak. Hazret Ali'ye böyle bir rol de biçiyor. Hiçbir işe itiraz etmeyen Ali o günde itiraz etmiyor. "Lebbeyk ya Resulullah." diyor, işi üstleniyor. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışına kadar Hazret Ali yolcu ediyor. Yolcu ederken de ona bu işin ilkelerine ait bazı şeyler söylüyor mesele hüküm meselesi olunca kadılık olunca ona ait de bir şeyler söylüyor Hazret Ali'nin orada bir çekincesi var ya Resulallah diyor ilk kez böyle bir iş için gidiyorum cihat desen tebliğ desen davet desen başka bir şey desen hiç bu konuda sıkılmam ama kadılık hüküm verme zor bir iş ben bu işin üstesinden gelebilir miyim? Efendimiz gelirsin diyor. Sonra elini mübarek elini Ali'nin göksünün üzerine koyuyor. Allah'ım diyor sen Ali'nin dilini hak ile konuştur. Yüreğini kalbini ise hidayetin menbaı kıl. Ne diyecek biliyor musunuz Hazreti Ali? Bu dua yapılınca yüreğimde bir serinlik oldu. Vallahi en zor meseleler Yemen'de benim karşıma çıktığı zaman öyle bir rahatlıkla ben hükümler verdim ki ben bile nasıl verdiğimi bilmiyorum. Hazreti Ali'nin o yaşta orada kaldığı süre içerisinde verdiği hükümler şu anda bizim kitaplarımızda kayıtlıdır ve inanın her bir hüküm bambaşka bir şeydir. Ve onlar daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselama intikal edince ne Kur'an'dan ne sünnette olmamış hükümler onlar. Onlar intikal edince aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü şudur. Benim hükmüm Ali'nin hükmünün aynısıdır. Zaten o ne demişti? Ben ilim şehriyim Ali de onun kapısıdır. Aynı dili konuşuyorlar başka bir şey çıkması mümkün müdür? Hazreti Ali oraya gidiyor. Gider gitmez. Hudeybiye'de efendimizin kıldığı bir namaz var. Burada umrede olduğumuz kardeşlerimiz var. Onlar o namazı hatırlayacaklar. Hudeybiye umresini yapamayınca efendimiz. Dönüş yolunda harem sınırının içerisinde. 1400 insanı tek saf haline getirip bir namaz kıldı. Herkes. İlk safın ecrinden, mükafatından, sevabından mahrum olmasın diye. Biz de öyle bir namaz kılmıştık zaten. Hazreti Ali, Yemen'e gidince ilk yaptığı iş budur. İslam'ın mesajını ameliyle gösterecek. Namazın muhteşemliğini o güzel safla onlara gösterecek. Geçiyor imamete kaç tane Müslüman varsa tek saf olun diyor arkasında tek safla bir namaz kılıyor Halit diyor ki o namazın arkasından Yemenliler birer birer şehadet cümlesini söylediler ne yaptı ki geliyor Halit bin Velid Hazreti Ali'nin yanına Ali diyor ne yaptın Allah aşkına 6 aydır uğraşıyoruz biz kazanamadık bu adamları sen ne yaptın ki bu adamlar iman şerbetini içti ne diyor Hazreti Ali? Haşa yüz binlerce kez haşa. E adam farkı mı diyor? Hayır o cahilin sözüdür. Kendinde bir şey görmek cahilin yapacağı bir iştir. Ey Halid sen bilmiyor musun hidayet Allah'tandır. O dilediğine verir. Bu kadar. Benim vesilemle oldu ben yaptım oldu şöyle de ettim oldu yok yok bu laflar Hazreti Ali'nin dilinden dökülecek laflar değil. Dökülmemiştir o güne kadar o günden sonra da dökülmeyecektir. Ve orada kaldığı 3 ay zarfında hikmet Yemenli'nin azığıdır demişti Efendimiz onlara Yemenlilere hikmetli bir insan olarak Hazreti Ali o insanların bir çoğunu kazanmıştı dönüp gelecek zekata ait mallar toplamış dönüş yolunda haber alıyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda haccı için Mekke'de 300 adamla yola çıkmış bakıyor ki zilhiccenin günleri birbirini kovalıyor hacca gecikecek askerlerini topluyor diyor ki ben koşuyorum Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a yetişmeye ona yetişip onunla beraber hac yapacağım. Siz gelin yetişirseniz yaparsınız yetişmezseniz birbirimize engel olmayalım. Ama bir şey söylüyorum size topladığınız mallardan bir tanesine dahi el sürmeyeceksiniz. Bu malların hepsini sadaka zekat neyse artık hepsini biz Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a teslim edeceğiz. O pay edecek ister size verir ister vermez. Ama sizden hiçbiriniz o mallardan bir tanesine dahi el sürmeyeceksiniz. Hazreti Ali koşa koşa geliyor. Geliyor Ebdah denen yerde Fatma anamızı görüyor Mekke'de. Bakıyor ki Fatma anamız ihramdan çıkmış. Gözlerine de sürme çekmiş. O halde görünce Fatma diyor sen hac yapmıyor musun niye ihramlı değilsin babam bana müsaade etti diyor ben ihramlıydım çıktım yarın bir daha ihrama gireceğim haccın fıkhını bilmediği için bir Hazreti Ali orada farklı bir hale giriyor ama işi Allah Resulünden doğrulatana kadar da bir şey demiyor çünkü o güne kadar haccın fıkhına dair bir şeyleri daha öğrenmemiş Efendimiz son veda hacında. O fıkhı da en kamil bir biçimde ortaya çıkarıyor. Peki diyor Hazreti Fatma'ya bir şey demeden Efendimizin yan, yanına gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 ay sonra Hazreti Ali'yi karşısında görünce öyle bir seviniyor. Öyle bir seviniyor ki sarılıyor alıyor bağrına basıyor yanına oturtuyor. Anlat Ali anlat Yemen'de ne var ne yok diye anlattırıyor Ali'ye. Ali anlattırdık, anlattıkça Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendinden geçiyor. Hatta daha önce Yemenlilerin Müslüman olduğunu duyunca Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şükür secdesine kapanmıştır. O insanların imanına sevinmiştir. Şimdi bizzat Hazret Ali'den bunları duyuyor. Anlatıyor sonra. Hazreti Ali sözü Hazreti Fatma'nın haccına getiriyor. Ya Resulallah diyor Fatma'yı gördüm. İhramlı değildi. Siz mi ona müsaade ettiniz? O yanlış mı anladı? Hayır Ali diyor ben müsaade ettim. Peki ya Resulallah, sen çıkmamışsın ihramdan, Ben çıkmadım. Peki sen gelirken buraya Efendimiz soruyor Ali'ye. Gelirken buraya nasıl niyet ettin? Nasıl hacca niyet ettin? Ya Resulallah, vallahi bilmiyordum nasıl niyet edeceğimi. Niyetimi de şöyle ettim. Allah'ım senin peygamberin neye niyet ettiyse benim niyetim de onadır. Peki diyor Efendimiz. Neye niyet etmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıran haccına. İhramdan çıkmaması da onun için biliyorsunuz edası itibariyle hac üçe ayrılır. Temettü kıran ifrat haccı. Temettü nedir? Yararlanmak demektir yani hac mevsiminde önce bir umre için ihrama girilir umre vazifesi biter ihramdan çıkılır hac günlerinde yeniden hac için ihrama girilir sonunda şükür kurbanı kesilir ihramdan çıkılır bunun adı yararlanma anlamında temeddüdür temeddü hacci. kıran hacci nedir bir ihramda Hac ile umrenin beraberce yapılmasıdır. Kır'an yaklaştırma yakınlaştırma anlamına gelir zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da yaptığı veda haccında Kır'an haccıyla yapmıştır. İfrat nedir? Müfretten gelir tek anlamındadır. Sadece hac yapılmışsa onun adı da ifrat haccidir. <gülüyor> Efendimiz bunu deyince Hazreti Ali de o niyetinin gerekçesini söyleyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hacca ait birkaç şey söyledi o, o zaman dedi ki tasalanma benim yanımda kurbanlıklar var ben o kurbanlıklardan bir tanesini veririm sen de benim gibi bir hac yaparsın ne yaptı aleyhissalatü vesselam Efendimiz Gudeyt yolunda 100 tane deve almıştı o gün ihramdan çıkacağı zaman 63 yaşındaydı ve vesselam efendimiz her senesine bir kurban kesti. 63 tane deve kesti. Geriye kalan 37 taneyi de Ali'ye verdi. Ali dedi bunlar da senin 37 tane deveyi de Hazreti Ali kesti. Hac bitti. Hazreti Ali efendimizi beklemiyor. Mesuliyet şuuru bu. Ali'den bahsediyoruz. Öyle bir mesuliyet şuuru var ki onda. O anda ne de olsa bizi bekliyorlar falan demiyor. Ya Resulallah müsaade et ben gidip askerlere yetişeyim diyor. Efendimiz müsaade ediyor. Koşa koşa askerlerine doğru giderken askerler de şunu düşünmüşler. 3 aydır yollardayız üstümüz başımız toz toprak içinde. Şu mallardan aldığımız o zekat sadaka neyse birer elbiselik alsak üzerlerimize giysek de Efendimiz'i ve Müslümanları güzel elbiselerle karşılasak masumane bir düşünce ama Ali dinler mi bunu askerler aralarında tartışıyorlar yapalım mı yapmayalım mı en fazla fikir yapalım üzerinde oluyor ve neticede o yapanlar birer elbiseli kumaş alıyorlar oradan kendilerine o günkü şartlar içerisinde elbiseler yapıyorlar. Hz. Ali askerlere yaklaşınca bir de ne görsün? O elbiseleri görür görmez. Hak adına inanılmaz bir biçimde titizdir o. Hatta bir gün İbn Abbas hilafeti günlerinde şunu diyecektir. Ali'nin bu titizliği beni ürkütüyor. Öyle titiz ki hiç kimseye bu konuda taviz vermiyor. Ali'nin bu hali beni korkutuyor diyor. Orada da onları görür görmez ben size ne demiştim diyerek... Onları eleştiriyor. Hemen çıkarım bunları. Hiçbir itiraz kabul etmem diyor. Bazıları çıkarıyor, bazıları çıkarmıyor. Çıkarmayanların üzerinden de zorla çıkarttırıyor. Ben diyor efendimiz Ali İsratu vesselama bu malları teslim ederim. O artık kendisi bilir. Nasıl dağıtırsa dağıtsın. Ama ben bana verilen görev gereği bunları sizin aranızda pay etmem. Sizin giymenize de müsaade etmem. Velev ki birer elbise dahi olsa. Tabi bu hal o 300 insandan bazılarını rencide ediyor. Çıkaran çıkarıyor zorla çıkaran çıkarıyor. Ve başlıyor o askerlerden bazıları Hazreti Ali'nin aleyhine konuşmaya. Konuşuluyor konuşuluyor. Dalga dalga o konuşulanlar efendimizin kulağına da geliyor. Sahabeden Hazreti Bürey'de naklediyor. Diyor ki ben de çok zoruma gitmişti Ali'nin o tavrı. Dedim ki en iyisi ben Ali'yi bir efendimize şikayet edeyim. Vardım Allah Resulü'nün huzuruna ya Rasulallah dedim şöyle şöyle oldu. Ali de bize böyle böyle yaptı. Hazreti Bürey'de diyor ki vallahi ben onu dedim ya. Bir anda efendimizin rengi değişti. Ben anladım ki dediğimden hoşnut değil. Söylediğime söyleyeceğime bin pişman oldum. Efendimiz hakkın yanındadır. Hakkın yanında olduğu için de Ali'nin yaptığı hak adına yaptığı o tavrı o davranışı desteklemiştir. İnsanlar konuşmaya devam ediyorlar dönüş yolu. Cuhve'ye 4 kilometrelik bir mesafe kala konaklamaya pek de müsait olmayan bir yer bataklık orası aslında su var ama konaklamaya müsait değil zaten geliş yolunda orada konaklamamıştır Efendimiz öyle vakti ki öyle vaktinde hiç konaklamamıştır meselenin ehemmiyetini anlayan, anlayasınız diye bunları söylüyorum. Bir öğle namazı vaktinde gadiri hum denen yerde efendimiz orada kendisi ile beraber hac için gelen kafileyi konaklattırıyor. Öğle namazını eda ediyor. İnsanların huzuruna çıkıyor. İlk okuduğu ayet Maide suresinin 3. ayetidir ki o ayet Arafat'ta na nazil olmuştu. El-yeumu ekmel tu lekum dinekum ayeti. Bazıları efendimiz orada okuduğu için özellikle Şia bu ayete başka anlamlar da yüklediğinden dolayı ayetin orada nazil olduğunu söyler ama bu doğru değil. Onlarca sahabenin şahadetiyle bu ayet Arafat'ta nazil olmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da halen Cebrail tazeliği üzerinde olan o ayeti orada okumuştur. Okuduktan sonra Zeyd bin Erkam rivayet ediyor Müslüm'de buradan sonrasını bize. Ey Müslümanlar diyor size kendimden sonra iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı. Biri ehli beytimdir. Allah hakkı için sizi uyarıyorum ehli beytime sahip çıkın. Ehli beytime sahip çıkın iki kez. Hakimin müstedrekindeki geçen ders bu hadisleri okuduk. Zeyd bin Erkam'dır yine rivayetin sahibi. Orada lafız biraz daha değişiktir. Size Allah'ın kitabıyla ehli beytime emanet ediyorum. İkisi kevser havuzuna kadar Birbirinden ayrılmayacaktır lafız böyle geliyor bunları söylüyor Efendimiz sonra Hazret Ali yanına çağırıyor Ali'nin sağ elini sol eliyle tutuyor Efendimiz ve kaldırıyor şöyle havaya bakın hadiseyi bize nakleden sahabiler bir ayrıntı söylerler nedir biliyor musunuz? İkisi ellerini havaya kaldırdıkları zaman biz koltuk altlarındaki beyazlığı gördük diyorlar. O kadar kaldırmış efendimiz. Ali o güne kadar o eli hiç indirmemiştir. Hak ve hakikat adına Ali'nin eli hep havadadır. Bir iş mi var ortada? Ben ya Resulallah deyip ortaya atılmıştır. O gün hak adına havaya kalkan o eli, Peygamber aleyhissalatü vesselam elinin içine alıyor havaya kaldırıyor. Söze dikkat buyurun. Ben kimin Mevlası dostuysam Ali de onun Mevlası dostudur. Allah'ım Ali'ye dost olana dost düşman olana düşman ol. Sevgi muhabbet daha ne olsun Allah aşkına. Neyle anlatılabilir bunun ötesinde başka bir şey anlatılabilir mi Allah Resulü'nün Hazreti Ali'ye duyduğu muhabbet onlarca rivayette vardır da şu rivayet bambaşkadır Sahabe diyor ki bu sözler biter bitmez başta Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer olmak üzere herkes Ali'yi tebriye koştu Öyle bir şeydi ki bu Ali için düğün bayramdı. Herkes Ali'yi tebrik etti. Ve o günden sonra münafıklar dışında hiç kimse Hazreti Ali'ye düşman olmadı. Bu da sahabenin sözüdür. Cabir bin Abdullah'ın sözü. Geçen ders söyledim. Biz münafıkları Ali'ye yaptıkları düşmanlıktan tanırdık diyor Cabir bin Abdullah. Ali'ye düşmansa eğer onda bir nifak izi var. Çünkü bu hadiseyi Efendimiz... Zaten imanın bir gereği olarak ortaya koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyleyecek sen onun sözüne rağmen Ali'ye düşman olacaksın. Var mı böyle bir şey? Sadece bu hadise bile Hazreti Ali'ye karşı muhabbetin bir göstergesi. Şimdi dostlar asıl konumuz bu değil ama rivayeti söyledim değerlendirme adına bir şey söyleyeyim müsaade edin. Sünni dünyada, Şii dünyada bu rivayeti kullanır. Bakın bu rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Müslüm'ün sahihinde, İbni Hibban'ın sahihinde, Ebu Davud'da, İbni Mace'de ki bunlar Kütüb-i Sitte'nin en temel kitapları ve onlarca hadis kitabımızda geçer. Aynen benim size aktardığım ölçülerde Şii kaynaklara bakın. Onlar da bizim kaynaklardan alırlar. Aynı şekilde aktarırlar rivayette bir sıkıntı yok sıkıntı nerede rivayetin arkasından getirilen yorumda sünni dünya bu hadiseyi nasıl yorumluyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ali'ye karşı duyduğu muhabbetin bir izharı olarak anlıyor Şii dünya nasıl anlıyor hilafetin vasiyeti olarak anlıyor Orada efendimizin ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır sözünü Şii dünya bu işte Ali'nin memur olarak yani efendimizden sonra halife olarak atandığına delil olarak gösteriyorlar. 1400 küsür senedir de bu mesele böyledir böyle de tartışılarak geliyor. Şimdi biz mi çözeceğiz bu meseleyi biz çözmeyeceğiz. Ama çözenlerin sesine kulak vereceğiz. Size birinin sözünü aktaracağım. O sözün üzerinden siz bu hadisenin nerede oturması gerektiğini anlayacaksınız. Sözün sahibi ehli beytten. Niye ehli beytten? Biz zaten ehli beyti e itiraz etmeyiz. Ama şia ehli beytin dışındakilere itiraz ediyor. Hadi öyle olsun zaten ehli beyt bizim için bir tefrika vesilesi değil. Bir vahdet aracıdır bunu bir kere anlayalım. Ehli beyt, İslam dünyası için vahdetin en önemli vesilesidir. Niçin? Çünkü ehli beyt, vahdetimizin çimentosudur harcıdır. Biz bu sevgiyle birleşebiliriz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla öyle birinden bir söz aktarayım ki size sünni dünya olarak bizler itiraz etmeyelim. Şii dünyası da itiraz etmesin. Çünkü onların değer verdikleri bir isim. Şimdi söyleyeceğim isim. Kim? Hazreti Hasan'ın oğlu Hasan el-Müsenna. Ehli Beyt'ten bakın. Hazreti Hasan'ın hemen arkasından gelen nesilden bahsediyoruz. Rivayetle onlarca kaynaktan geçer. Biraz farklı rivayetleri de var. Ben size şimdi aktaracağım rivayeti. Ebu Bekir İbni Arabi'nin el Min Minel-Kavasım Minel kitabından aktarıyorum. Ki bu kitap meşhurdur bilen bilir bu kitabı. Özellikle Ehl-i Sünnet akidesine dair çok önemli şeyler söyler bu kitap. Bu kitabın içerisinden bu meseleye ait bir cümleyi söyleyeceğiz. Hasan El-Müsenna'ya soruyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam, gadir Humda, Deden Ali'ye, ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır Allah'ım Ali'ye dost olana dost ol düşman olana düşman ol dedi mi? Dedi peki bu sözü Ali'nin hilafeti için mi dedi dikkat buyurun hayır benim dedem kapalı bir söz söylemez diyor dedemden kastı kim? Dedesi Ali ama bir ötesini söylüyor. Efendimiz'i kastediyor. Benim dedem insanların en fasihidir. Fesahat onda zirvedir. O asla kapalı bir söz söylemez. Eğer kastı Ali'nin hilafeti olsaydı daha açık bir cümleyle söylerdi. Ama kastı o değil. Daha ötesi bir şey var. Eğer diyor. Allah ve Resulü dedem Ali'yi bu iş için görevlendirseydi Ali de bu işi yerine getirmeseydi ilk asi dedem olurdu. Hilafet gömleğini Allah ona giydirecek Allah ve Resulü onu seçecek Hazreti Ali ise bazı maslahatlar gereği bu işe eyvallah edecek olur mu? Hazreti Ali'yi biraz olsun tanıyan biri bu sözü Ali'ye söyleyebilir mi? Hazreti Ali'ye atılmış en büyük iftira bu olmaz mı? Dağıtılmış zekat ve sadaka mallarından dahi giyenlere karşı tepkisi o iken Ali'nin kendisine eğer hilafet gömleği giydirilse ve bu hadise ona işaret etse Hazreti Ali'nin sessiz kalması Allah'ın ve Resulünün emrine itaatsizliktir. Hasan el-Müsenna'nın söylediği söz de budur. Şimdi dostlar bu hadisenin üzerinden biz meseleleri anladığımız zaman zaten ortaya çıkıyor. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etti. Ashab ki bu mesele farklı bir meseledir ama oradan başka bir noktaya geleceğiz. Belki ilerleyen derslerde biraz daha detaylandırabiliriz Beni Saide sakifesini. Ensar özellikle Beni Saide sakifesinde toplanıp hilafet meselesini konuştular. Üç kişi bu işten haberdar oldu daha sonra. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Meseleyi anlamak için oraya gittiler. Ama orada olağanüstü bir durum oldu ve bir anda Hazreti Ebubeki're Bekir'e halife olarak biat edildi. Hazreti Ali 6 ay biat etmedi. Gerekçelerini ilerleyen derslerde söyleyeceğim. 6 ay sonra Hazreti Fatma anamızın vefatıyla birlikte mescitte bir tören düzenlendi. Tabir caizse bir merasim düzenlendi ve Hazreti Ali o gün orada biat etti. Hazret Ali orada biat ederken yaptığı bir konuşma var ki bu konuşmanın bir miktarı Bukhari'de kayıtlı. Çok mühim bir konuşmadır. Meseleyi anlayabileceğimiz çok önemli ipuçları bize verir. Bakın Hazret Ali ne diyor. Ey insanlar, şimdiye kadar Ebubekir'e biat etmemem onu bu işte layık görmediğimden kaynaklanmıyor şimdi gelip ona biat etmem ondan korktuğumdan dolayı da değildir ya nedir biz efendimizin bazı sözlerini kendimizde bir hak olarak görmüşüz ama yanılmışız söz bu anlatabildim mi Hazreti Ali de ashabtan bazıları da öyle anlıyorlar bu sözleri ve buna benzer sözleri. Çünkü Efendimiz bu sözleri herkes için kullanmıyor. Bu tarz sözleri Hazreti Ali'ye söylediği zaman Ali de yanındakiler de hilafet meselesi olarak anlıyor. Ama gerçek bir atama diye açık bir şekilde bir atama söz konusu değil. Böyle bir şey olsa sahabe buna itiraz edebilir mi Allah aşkına? Böyle bir şey sahabeye en büyük iftira değil midir? Atama olsa ensar ki din için yaptıkları ortada dünyevi bir hilafet için şimdiye kadar yaptıklarını ellerinin tersiyle itebilirler miydi? Hayır ortada açık bir atama yok. Hazreti Ali de bunu söylüyor. Hatta birileri Hazreti Ali'ye geliyor. Ali diyor Allah aşkına söyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir vasiyetle bulundu mu? Sorunun kastı bellidir. Hazret Ali bulundu diyor. Bulundu deyince o cevabı duyunca heyecanlanıyor. Soruyu soran. Efendimiz bize namazı tavsiye ederek gitti diyor. Soru soranın omuzları düşüyor. Duymak istediği o değil. Ama mesele bu. Ortada bir hakikat var. Ve bu hakikate göre Hazreti Ali'nin ortaya çıkan bir kameti bir duruşu var. Dolayısıyla. Dolayısıyla. Gadir-i hum meselesi bu şekilde anlaşılması gereken bir meseledir. Biz meselede muhabbet ekseninden yürüdüğümüz için diğer mesellere sadece iş olsun diye biraz anlayalım diye girdik. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. Efendimizin Hazreti Fatma'ya olan muhabbeti. Bunu da anlatmak kolay mı? İnanın değil. Bir baba düşünün ki kızı içeriye girdiği zaman ayağa kalksın. Bir baba düşünün ki oturduğu yere kızını oturttursun. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan bahsediyoruz. Bir baba düşünün ki kızına benden bir parçadır desin. Parça bütünün tamamıdır. Benden bir parçadır diyor efendimiz. Bir baba düşünün ki babasının kızına babasının kızı desin başka zaman. Babasının anası desin bir baba düşünün ki o kızı için onlarca söz söylesin onlarca rivayeti olsun onlarca onu taltif edecek cümle kullansın. Efendimizin bir sünneti var ne zaman çıksa Medine'den aleyhissalatü vesselam bir savaş için bir sefer için döndüğünde önce mescide uğrar. İki rekat şükür namazı kılar. Sonra kızı patmasına gider. Hanımlarından önce hanesinden önce önce kızına gider. Böyle bir baba var mıdır Allah aşkına şimdi? Böyle bir babanın örneğini duyuyor muyuz görüyor muyuz? Bakın anlamakta bile zorlanıyoruz. Hatta rivayetlerimizde hakimin müsterdekinde geçer. Hayber. Hayber. Büyük ihtimalle söylenmez orada ama uzun bir seferdir. Büyük ihtimalle de hayberdir. Dönmüş gelmiş efendimiz. Şüçür namazını eda etmiş Mescid-i Nebevi'de. Fatmasına doğru yürüyor. Fatma da günlerdir babasının yolunu gözlüyor. Babanın kendisine doğru geldiğini görünce fazla yorulmasın diye o babaya doğru koşuyor. İkisi yolun ortasında sarılıp. Birbirlerine ağlamaya başlıyorlar. Fatma anamız ağlarken bir taraftan da baba diyor. Ne zaman bitecek bu ızdırap? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin üstü toz toprak içerisinde. Yorgun, bitkin. Babasının anası ya bir ana şefkatiyle. Ne zaman bitecek diyor. Ve bir müjde geliyor orada. O müjde ki şu anda hepimizin sadak da ya Resulallah diyeceğimiz bir müjdedir sabret kızım yakın bir zamanda Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra kerpitten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır İzzeti anladık zillet nasıl ya Resulallah ya gönülden Müslüman olacak kabul edecekler ya da İslam'ın o güç sesini o gür sedasını kabul etmek zorunda kalacaklar. Dünyanın neresine gitseniz Efendimizin sedası oradadır. Şimdi biz minarelerden duyuyoruz Avrupa'da Amerika'da şurada burada o ezan içeride okunuyor ama ben iman etmişim. Siz de ona iman edin gün gelecek buradaki minarelerden süzülen daha gür bir sedayla dünyanın dört bir tarafında o ezanı Muhammediye'yi insanlık duyacak. Müjdeyi veren efendimizdir. Kiremitten kerpiçten yapılmış her eve girecek Allah'ın izniyle. Girecek Allah bizi o günleri görenlerden eylesin. O günleri göre, görmeye vesile olanlardan eylesin inşallah. Bakın Efendimizin muhabbeti kızı Fatma'sına. Muhabbet olmasa bir baba bu adımı atabilir mi? Seferden gelmiş yorgun argın dinlen daha sonra git. Hayır. Önemi gösterecek. Ehli Beyt'in Fatma'nın ne demek olduğunu gösterecek. Efendimizin başka kızları da vardı. Zeynep validemiz en büyüğü. Onun küçüğü Rukiye onun küçüğü Ümmü Gülsüm en küçüğü Fatıma dördü de anamızdır bizim dördü de ehli beytendir bizim anlayışımıza göre ama Efendimizin Fatıma anamıza karşı başka bir özelliği var başka bir değer vermesi var bunun birkaç sebebi var Hazret Fatma'dan kaynaklanan sebepler var onlara geleceğiz. Bir de sosyal anlamda bazı sebepleri var. Yani o günkü yaşanan şartlar içerisinde oluşan bir sebepler zinciri var. Nedir mesela? Zeynep validemiz nübüvvet geldiği zaman Ebu Las ile evli. Evin dışında. Rukiye ve Ümmü Gülsüm bir rivayete göre Ebu Leheb'in evinde gelinler. Bir rivayete göre nişanlılar. Nişan yok da söz kertmesi deyin öyle anlayalım. Böyle bir konuşma olmuş aralarında. Nübüvvet geldikten sonra da Rukiye Validemiz Habeşistan'a Hazreti Osman'la birlikte gitmeye başlıyor ve gidiyor. Bakın kızlar birer birer baba evinden gidince Allah Resulü'nün sevgisi sevdası hep Fatma'nın üzerinde yoğunlaşıyor. Hazreti Fatma 5 yaşındayken Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam nübüvvet ile Kur'an'la muhatap oldu. Yani Fatıma 5 yaşında çocuk iken Ali'nin sesini duydu evde. Çünkü Efendimiz o yaşlarda Ali'yi getirmişti evde eve. 5 yıl sonra da Kur'an'ın sesini duyarak büyüdü. Onun için Hazreti Fatıma bu yönüyle vahyin kızıdır aslında. Vahiyle büyümüş, vahiyle genç kız olmuş, vahiyle evlenmiş, vahyin nüzulu bitmiş. Artık semanın kapıları kapanmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alemden öte aleme irtihal etmiş. 6 ay sonra da Fatma gitmiş. Allah aşkına bunlar bize neyi söylüyor? Bir mesaj değil mi? Hazreti Fatma'nın yaşadığı ömür sadece ve sadece 28'dir. 28 yıl yaşamış geriye meyveler bırakmış o meyvelere geleceğiz. Ama adından öyle bir söz ettirmiş... Öyle bir söz ettirmiş ki yeryüzü insanlık dört tane kadının adını alt alta yazarken Fatma'nın altını onun o isimlerin altına yazmış. Ama en fazla Fatıma Fatıma demiş. Halen de diyor son güne kadar da diyecek. Bunlar aslında o dinin intikal ve muhafazası adına anlayacağımız meselelerdir mesajlardır. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bir yönüyle kendi elleriyle evlendiriyor. Bedrin arkasından Ali ile Fatma'yı. Sonlara doğru bir rivayet söyleyeyim. Bildiğiniz bir rivayet. Ali Hazreti Fatma'ya duyduğu muhabbete bir örnek olsun. Ayşe anamız bize naklediyor zaten hadiseyi. Efendimizin vefatına günler var. Hazreti Fatma Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında. Eğildi kulağına bir şey söyledi Fatma anamız ağlamaya başladı öyle bir feryat kopararak ağladı ki Ayşe validemizin de dikkatini çekti orada olanların da sonra Efendimiz eğildi yine aynı kulağına bir şey daha söyledi biraz önce ağlayan gülmeye başladı merak etmiş Ayşe anamız zaten onun merakı bize neler kazandırmış neler İyi ki de merak etmiş. Zaten Ayşe'nin anamız olması da budur. O eve sultan olması o özelliğinden dolayıdır. Alem onun diliyle neler duydu neler gördü. Onun için Efendimiz dininizin yarısıdır dedi. Başka bir hadiste üçte biridir dedi. Ondan alın diye onu adres olarak bize gösterdi. Ayşe anamız demek bu demek. Merak ilmin hocasıdır. Güzel şeyleri merak etmek... İnsana ilim kazandırır. Efendimiz vefat edip gitti. Kaç kez Hazreti Fatma'ya Ayşe anamız sordu. Ey Fatma o gün ne dedi Efendimiz sen ağladın? Ne dedi sen güldün? Israr edince söylüyor. Efendimiz önce kulağıma eğildi dedi ki yakın bir zamanda ben Refik-i A'la'ya yürüyeceğim. Vefatını söyledi. Bir kız için zor bir haber feryat etmesi de çok doğal o anda tepki göstermesi de doğal hele onun bir sözü var ki Enes bin Malik'e söylediği Efendimiz vefat etmiş Enes bin Malik onu defnedip dönerken ey Enes demiş nasıl elim vardı nasıl elim vardı sen peygambere toprak atmaya ölme iman etmiş birisidir haşa yüz binlerce kez haşa bu ölüme bir isyan değil. Ama acının boyutunu ifade etme adına söylenmiş bir sözdür. Sonra diyor Efendimiz eğildi kulağıma dedi ki ehlimden ilk kavuşacak olan sensin bana. Ben de sevindim. Efendimizin vefatını diyor Fatma anamız ağlıyor. Fatma'nın vefatını söylüyor Fatma anamız gülüyor. Olaya Fatma'nın çerçevesinden baksanız böyle. Peki efendimizin çerçevesinden baksak aslında Allah bildirdi efendimiz bildi yoksa nereden bilecek gaybe ait bir haberdir bu. Orada bu haberin efendimize söylenmesi bir yönüyle efendimize de teskindir. Allah seni Fatma'ndan 6 ay ayıracak 6 ay sonra Fatma sana kavuşacak müjdesidir bu. Ancak Efendimiz o gün o Refik-i Ala yolunda yüreğindeki o fırtınaları Fatma'ya karşı endişelerini özlemini böyle bir haber ile dindirebilirdi. Sadece bu rivayet bize, bile bize Hazreti Fatma'ya karşı olan muhabbeti anlamamız açısından bir örnek olsun. Bakın biz etkileniyoruz 1400 küsür sene sonra bunları duyunca. Sahabe bunları görünce Ehli Beyt'i nasıl sevmez? Ehli Beyt'e karşı muhabbeti nasıl farklı bir noktaya gelmez? Siz bunun üzerinden anlayın. Gelin Hasan ve Hüseyin'e. Cennet gençlerinin efendileri. Hasan ve Hüseyin deyince aklımıza ne gelir? İki tane şirin çocuk gelir değil mi? Biz hiç onların büyük hallerini hayal edemeyiz. Çok ilginçtir öyle. Ben öyleyim mesela. Büyük ihtimalle siz de öylesiniz. Efendimiz onlara torunlardan bir torun dedi ya bağrlarına bastı ya Hasan Hazreti Hasan şehit olduğu zaman yaşı 44'tü. Biz hiç onu o yaşta hayal etmeyiz. Kerbela'da kılıçların altında doğranırken Hazreti Hüseyin'in yaşı 54-55'ti onu da o halde hayal etmeyiz. Aklımıza hep iki tane küçük sevimli yavru gelir. Efendimiz ikisini evlendirince Hazret Ali ile Hazret Fatma'yı tarihler kaçtır hicretin ikinci yılı zilhicce ayı ikinci yıl Ramazan ayında Bedir olmuş Bedir'in arkasından ikinci yıl zilhicce ayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeryüzünün en güzel evliliklerinden bir tanesi olan Ali ile Fatma'nın evliliğini yapmış. O evliliği belki Hazreti Ali'yi belki Hazreti Fatma'yı size anlattığımda anlatacağım. Dördüncü yıl, üçüncü yıl affedersiniz Ramazan ayında daha bir yıl olmamış bakın evde Allah bir meyve veriyor adı Hasan. Dördüncü yıl Şaban ayında daha bir yıl yok yine Hüseyin geliyor o eve. Beşinci yılda Muhassin geliyor altıncı yılda Zeynep yedinci yılda Ümmü Gülsüm. Her yıl bir meyvesi var o evin. Bakın İslam ailesine ait de bir şeyler çıkarabiliriz belki. Şimdi bir şeyler söylesem belki kardeşlerimizden bazılarının zoruna gidecek ama zoruna gitse de söyleyeyim. Çocuk meselesi gündeme gelince o modernizmin o soğuk yüzü o kötü yüzü İslam ailelerini de sarstığı için bizi de etkiliyor. Nereden bulaştıysa 5 yıldır evli soruyorsun var mı çocuğun Allah'ın vermemesi değil söz şu, düşünmüyoruz nedir ya bu düşünmüyoruz diye bir söz mü olur düşünmüyoruz bu söz bir kere Müslümanın diline yakışmayacak bir sözdür senin kaç yıl yaşayacağını nereden biliyorsun bak Allah sana ne güzel bir ev vermiş eş vermiş Allah'a karşı nimetin bir şükrüdür evlat aslında işte İslam ailesine bakın her yıl bir tane ne güzel ne kadar hoş olması gereken de budur zaten. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demiyor mu ben sizin çokluğunuzla övüneceğim. O diyor sünnetini yaşatmak mı istiyorsunuz? Allah'a tevekkül edin evinizin sayısını çoğaltın. Nedir Allah aşkına bizim işimiz? Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma'nın işinden daha mı çok? Onlar niye o kadar işlerinin arasında buna iş buluyorlar buna fırsat buluyorlar bunu önemsiyorlar da biz önemseyemiyoruz. Hiç kendimizi kandırmayalım. Hele bir yuvarlak söz daha var. Hocam yetiştiremiyoruz. İki tane çocuğu olmuş ikisi maşallah İmam Azam İmam Şafi onları yetiştirmiş. Üçüncüsünü yetiştiremeyecek ondan korkuyor. Yahu biz yetiştirmiyoruz ki Allah sahip çıkıyor zaten. Sen akıllı olsan sayıyı çoğaltırsın. Allah belki o bereketlerin içinden birini çıkarır. Budur. İslam ailesinin bize verdiği örnekler bunlar. İşte o ger yüzünün en güzel evliliğinde de böyle bir şey var. Allah her yıla bir meyve bir evlat veriyor. Şimdi Hazreti Hasan doğmuş. Efendimiz Mescid-i Nebevi'de. Haber geliyor ki olmuş koşa koşa o eve gidiyor. Söz nedir biliyor musunuz? Bana çabuk oğlumu getirin. Efendimiz böyle hitap ediyor. Bana oğlumu getirin. Kundak içerisinde geliyor bebek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın omuzlarına bırakılıyor. Kollarının arasına. Ali'ye diyor ki Ali diyor ne koyacaksın oğluma isim olarak? Ali sıkıla sıkıla ya Resulallah harp diyor. Ali'dir bu. Tabiatının gereği harp. Savaş diye bir isim belirlemiş kafasında. Allah Resulü diyor ki ey Ali. Hiç böyle güzel bir yavruya harp diye bir isim konur mu? Benim evladımın adı Hasan'dır diyor. Hasan ismini koyuyor. Sağ kulağına ezanı okuyor. Sol kulağına kameti getiriyor. Üç kez. İsmini kulağına söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yedinci günde iki tane koç kurban kesiyor ki biz ona akika diyoruz. Onları da sadaka olarak dağıtıyor. Bu işin sünnetini yolunu yöntemini de bize gösteriyor. Aradan bir yıl geçmiş. Yine müjde geliyor. Yine Efendimiz koşuyor. Yine kundakta yavru getiriliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın kollarına bırakılıyor. Efendimiz yine aynı soruyu soruyor. Ali'nin cevabı yine aynı harp ya Allah. hiç böyle güzel bir yavruya harp ismi konur mu? Onun adı da Hüseyin olsun diyor Hasan Hüseyin bir yıl sonra Muhassin doğuyor biz onu pek bilmeyiz. Doğumunun ikinci ya da üçüncü ayı vefat etmiştir daha bebekken onun için pek bilinmez. Aynı soru aynı cevap ne koyacaksın harp? Hiç böyle olur mu diyor Efendimiz onun ismini de Muhassin koyuyor. Muhsin yani ama asıl Muhassindir. Üç erkeğe de aleyhissalatü vesselam koyuyor. Peki kızlara? Kızlara da Zeynep ismini Efendimiz koyuyor. Ümmü Gülsüm ismini Efendimiz koyuyor. O ev Allah Resulüne ait bir evdir. Daha sonra Hazret Ali'nin biliyorsunuz birçok çocuğu oldu. Geçen ders söyledik ama Harp ismini görmüyoruz. Muhassinden sonra kararını vermiştir. Üç kez Efendimiz harp ismine itiraz ettiyse bu isim konulmaz demiştir. Ve ondan sonra da koymamıştır. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu, bu isimleri koyduktan sonra İbn Hibban'ın sahihinde söylediği bir hadis var. Hadisi de bizzat nakleden Hazreti Ali'dir. Şimdi hatırlayın Tevuk'un arkasından Tebuk'a giderken Efendimiz Hazret Ali'yi Medine'de bırakmıştı değil mi? Münafıklar da bazı dedikodular oluşturmuşlardı. Dedikodularda şunu diyorlardı. Sefer zor bir sefer onun için Allah Resulü amcasının oğlunu kayırdı. Bu sözleri duyunca Hazret Ali dayanamıyor. Koşup geliyor ya Resulallah diyor bak münafıklar böyle böyle diyor sen diyor beni Medine'de Kadınlarla çocuklarla ve bu münafıklarla mı bırakacaksın? Ne olur bana da müsaade et ben de geleyim. Orada söylediği bir söz var. Ali diyor. Harun Musa'ya neyse sen de bana olsun. Ama benden sonra peygamberlik yoktur. Harun Musa'nın neyidir? Kardeşidir. Ancak Harun Musa'dan büyüktür. Abidir Harun. Efendimiz Ali'ye nasıl bir rol biçmiş kardeş hem de abi yani ne risaletin davasına abi olacak. Bir ömür aleyhissalatü vesselam Efendimiz zaten onun Cevamiül kerim olması da buradan kaynaklanır. Hiçbir sözü başka bir sözü asla çeliştirmemiştir çelişmemiştir. İşin bidayetinden beri Hazret Ali'ye söylediği söz şu, sen benim kardeşimsin neye işaret ediyor oraya Harun'a işaret ediyor orada kardeş ya bir gün olsun yeğenim dememiştir Hazret Ali'ye hep kardeş demiştir hatta evlendikten sonra gel kardeşim deyip bir gün bağrını açınca Ümmü Eymen validemiz dayanamamış ya Rasulallah demiş tamam Ali düne kadar kardeşindi ama şimdi damadın artık ona kardeşim deme dediği zaman Ümmü Eymen validemize sözü şu Ali benim dünya ahiret kardeşimdir söz bu o bir kere o kararı vermiş o kararı efendimize verdiren ney 13 yaşında bir çocuk Ebu Kubeys dağında Efendimiz bütün akrabalarını toplamış beni Haşim'den beni Abdülmuttalip'ten kimi tanıyorsanız orada kimi Hazret Hamza daha Hazret olmamış olacak Müslüman değil Hazret Abbas onların çocukları Ebu Leheb halaları altı tane halası o gün için hayattadır Ümmü Hakim Beyza diğer halaları Safiye hepsi orada. Ve onların çocukları sayı 40-45 civarı verirler. Efendimiz orada Hazreti İsa'nın rolüne bürünmüş. Kur'an'a da Hazreti İsa'nın diliyle giren o hakikati aykırıyor. Allah'a giden yolda bana kim yardımcı kim ensar olacak? Ses yok. Hazreti Ali'nin görevine 13 yaşında Efendimiz demiş ki sen al bu sürahiyi misafirler arasında gez onlara su ikram et. Bir daha diyor ses yok bir daha diyor ses yok. Hazreti Ali elindeki sürahi atıyor ben diyor elini kaldırıyor. Ebu Leheb şöyle bir bakıyor sana yeter diyor bu. Bu çocuk sana yeter alay ediyor. Yetiyor o çocuk. Onun alayı hakikat oluyor yetiyor. O gün orada kalkan ele efendimiz vermiştir. O eli ancak Harun kaldırabilir. Harun gibi kameti olan biri kaldırabilir. Öyle de olmuş o gün o rolü biçmiş ya bakın İbni Hibban'ın sahihinde geçen rivayette Efendimizin çocuklara isim koyma hadisesi anlatılırken Ali baştan sona bu hadiseyi anlatıyor Hasan doğdu diyor ben harp dedim Efendimiz bırakmadı Hüseyin doğdu ben harp dedim bırakmadı Muhassin doğdu ben harp dedim bırakmadı sonra Efendimiz yıllar sonra ne diyor biliyor musunuz Muhassinli ismini koyduktan sonra Ali diyor ben Harun peygamberin çocuklarına verdiği isimleri senin çocuklarına verdim. Onun da çocuklarının adı Şeber'di, Şübeyir'di, Mübeşşir'di. Üçünün de hadis şerhlerinde anlamının Hasan'a, Hüseyin'e, Muhassin'e denk düştüğü söylenir. Ben Harun peygamberin çocuklarına verdiği isimlerin aynısını senin çocuklarına verdi. Harun, Harun olacak ilk günden son güne kadar. Muhabbet bu. Neyi anlatayım ben şimdi Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin için? Hepsini zaten biliyorsunuz siz. Arkamızdaki dağ rivayet ediyor Ebu Ebu Eyüp El Ensari. Bir gün girdim diyor Hücre-i Saadet'e. Bir baktım efendimiz sağ ayağının üstüne Hazreti Hasan'ı solunun üzerine Hazreti Hüseyin'i otutturmuş, Seviyor, öpüyor, kokluyor. Ya Resulallah dedim çok mu seviyorsun? Sevmem mi ey Ebu Eyyub sevmem mi? Onlar benim dünyadaki nasiplerimdir. Söze bakın söze. Onlar benim dünyadaki nasiplerimdir. Bu sözün sahibi bir günde onlar cennetin iki reyhanıdır, iki çiçeğidir diyecek. Aynı sözün sahibi cennet gençlerinin efendileridir diyecek. Ve daha neler neler söyleyecek. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin için onlarca şey söylenir. Dıhyetül Kelbi bu ismi biliyorsunuz ben ona melekleşen sahabi derim. Çok yakışıklı biridir. Salih biridir İhlas sahibi biridir Sadece yakışıklı olması değil Bundan dolayı da Hazreti Cebrail Onun suretinde gelir Medine'ye bazen O meşhur Cibril hadisesi var ya Hani geliyor Efendimiz Efendimizin huzuruna Dizini koyuyor Aleyhissalatü vesselamın dizinin üstüne Ve orada sorular soruyor İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Kıyametin alametleri nedir? O meşhur hadisi naklederken de Cebrail'in sureti Dehyetül Kelbi'nin suretidir. Ancak bu Dehyetül Kelbi'nin bir özelliği var. Asıl Dihye Cebrail değil. Asıl Dihye ne zaman gelse Hücre-i Saadet'e cebleri dolu gelir. Hasan'la Hüseyin'e hediye getirir. Cebrail bir gün onun suretinde gelmiş... Hasan'la Hüseyin de 4-5 yaşlarında çocuk. Zannediyorlar ki gelen dahiyedir. Yanından geçiyorlar olmuyor. Konuşuyorlar olmuyor. Amcanın cebinden bir şey çıkmıyor. Ya Hasan ya Hüseyin dayanamıyor elini cebine daldırıyor Cebrail'in. <gülüyor> Efendimiz öyle bir utanıyor. Öyle bir utanıyor ki. Ve anlatıyor orada. O hareketin gerekçesini anlatıyor. Ya Cebrail diyor seni Dıhya zannettiler. Dıhya her geldiğinde onlara şöyle şöyle şeyler getirir seni onlar zannettiler deyip Efendimiz onların o işinin gerekçesini anlatıyor. Nasıl bir evden bahsediyoruz Allah aşkına? Cebrail'in menzili olan bir evden bahsediyoruz. Açın Zehebi'nin Siyer-i Alemin Nübelasını bir rivayet var orada. Hazreti Ali naklediyor. Hasan'la Hüseyin güreş tutuyorlar. Efendimiz hadi Hasan hadi yık onu hadi şöyle yap diye. Hazreti Hasan'a taktik veriyor. Hazreti Ali dayanamıyor gelip diyor ki ya Resulallah Hüseyin küçük. Senin onun tarafını tutman lazımken sen Hasan'ın tarafını tutuyorsun. Ali görmüyor musun? Cebrail de Hüseyin'in tarafında diyor. Böyle bir ev böyle bir hane. Vahyin emin meleğinin destursuz girip çıktığı bir yer. Cebrail'in sesiyle sedasıyla büyüyor o çocuklar. Hiçbir ayet yok ki ehli beytin mensupları o ayeti bilmesin. O ayete ait bir hatırayı yaşamasın. O ayet onların üzerine nazil olmasın. Açın bir sebebini kitabını şöyle bir Hazret Ali diye arayın bakın neler göreceksiniz. Biz hayal şeylerden bahsetmiyoruz. Siz onu anladığınız zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın size iki büyük ağır emanet emanet ediyorum dediği sözü daha iyi anlarsınız. Çünkü ehli beyt demek Kur'an demektir. Kur'an'ın hayata dönüşmüş hali demektir. Birbirinden nasıl ayırabilirsiniz? Birini birine karşı nasıl kullanabilirsiniz Birini birinden ayırarak nasıl anlayabilirsiniz? Haksızlık olmaz mı? Zulüm olmaz mı? Yarın Hz Ali ile Hz Fatma ile Hz Hasan'la Hz Hüseyin'ne Radyallahu Anhu Ecmain onlarla bizi karşı karşıya getirmez mi bu ayrıştırma Eğer sen ehlibeyti sevmek istiyorsan. Kur'an'la beraber onları anlayacak onlarla Kur'an'la beraber de anlamlanacaksın Allah bize bunu nasip etsin Rabbim inşallah başta ashabı kiramın ehli beytin salihlerin şehitlerin sadıkların ki bunlar nedir her gün Fatiha'da istediğimiz nimet verilenlerdir nimet verilenlerin yoludur onların yolundan ayırmasın yollarını yollarımız kılsın hayatlarını hayatlarımız kılsın inşallah son nefeste de onların yaşadığı hayatı yaşayarak cennette onlarla beraber olmayı hepimize nasip eder. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfuruke ve etubu ileyk ve ahir davane en elhamdülillahi rabbil alamin. Elfaat <gülüyor>